Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Tema Vakfı Maden ve Petrol Arama İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde çıkılan maden ihalelerine dikkat çekti. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, madencilik faaliyetlerinden kanunlarla korunan tek bir doğa koruma alanının olmadığı ülkemizde ihaleler doğa, tarım ve yaşam alanlarını tehlike altına atıyor dedi. Tema Vakfı, ihale alanlarının büyük bölümünün korunan alan, birinci sınıf tarım alanı, büyük oba, mera ve içme suyu havzası gibi Türkiye'nin bugünü ve geleceği için canlı türk çeşitliliğinin, tarımsal üretimin ve içme suyu ihtiyacının teminatı olan alanlarda olmasına dikkat çekiyor. Vakıf, ihale edilen bu alanlarda madencilik faaliyetlerinin başlaması halinde, pek çok bölgede doğal yaşamın, insan yaşamının ve tarımsal üretimin devamlılığının mümkün olmayacağını vurguluyor. Maden Kanunu'nun 2001 yılından bu yana 21 kez değiştirildiğini vurgulayan TEMO Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, yaşanan değişikliklerle her defasında daha fazla doğa ve tarım alanı, su varlığı ve kültür mirası madencilik faaliyetlerine açık hale getirildi. Bugün maalesef ülkemizde kanunlarla madencilik faaliyetlerinden korunan tek bir doğa koruma alanı, tarım alanı ya da içme suyu havzası bulunmuyor. Mevcut maden mevzuatı tüm doğal yaşam alanlarını, gıda güvencemiz olan tarım ve mera alanlarını, anayasayla koruma altına alınan ve temel bir insan hakkı olan sağlıklı bir çevrede yaşama ve temiz suya ulaşım hakkını tehdit ediyor. Doğal varlıkların, tarım alanlarının ve içme suyu havzalarının kanunlarla madencilik faaliyetlerinden tamamen korunması sağlanmalıyken çıkılan ihalelerle daha da fazla alanı madencilik faaliyetlerine açmak, ülkemizin toprağını, suyunu ve doğal varlıklarını korumak için faaliyet gösteren bizleri endişelendiriyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji şirketi %100 karbon nötr projesi kapsamında yatırım yaptı. Şirket %100 karbon nötr parçası olarak dünyanın en büyük kara rüzgar türbinlerinden ikisinin inşasına yatırım yaptığını açıkladı. Danimarka'nın Esbjerg kasabası yakınlarında bulunan 200 metrelik türbinlerin her yıl 62 gigawatt saat elektrik üretmesi bekleniyor. Söz konusu yıllık elektrik üretiminin çevredeki 20 bin eve yetecek miktarda olduğu belirtiliyor. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan şirketin çevre ve politikalar ve sosyal girişimler başkan yardımcısı Lisa Jackson şöyle dedi. İklim değişikliğiyle mücadele, acil eylem ve küresel ortaklık gerektiriyor. Ve Viborg Veri Merkezi bu zorluğun üstesinden geleceği güçlü bir kanıtı olacak diyor. Aralarında Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Çan Çevre Derneği'nde bulunduğu 16 çevre örgütü Türkiye'de bulunan 36 termik santralinin Kapatılması için dava açıyor. Kurumlar yaptığı açıklamada iklim krizine yol açan COVID-19'un sağlığımız üzerindeki etkilerini daha da arttırarak termik santrallerin kapatılması için Cumhurbaşkanlığı aleyhine 16 kurumla birlikte dava açıyoruz dedi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ortak bir çalışma yaptı. Bitki gelişimine sürdürülebilir elektrik enerjisine dönüştürüverdi. Proje çerçevesinde bitkilerin büyürken elektrik enerjisi üretimine de imkan sağlıyor. Elektrik üretim için özel alana tesis veya üretim ünitesi kurmasına gerek yok. İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Büyümehendislik Bölümü mezunu Ömer Yıldız ve Bilgi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ege Uras'ın ortak çabalarının ürünü. Proje Bilgi Enerji Sistemleri Bölümü öğretim üyesi ve yüksek enerji fiziği uygulamalı ve araştırma merkez müdürü Profesör Doktor Serkan Ali Çetin ile Bilgi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Gülen'in yürütücülüğünde gerçekleştirildi. Ekip bitkilerin büyürken enerji üretmesinden geniş çaplı tarımsal üretim yapılan alanlarda da küçük ev veya çiftlik bahçelerinde de yararlanabileceğini ifade ediyor. Bu prensip endüstriyel kirliliği önleminin yanı sıra verimsizlik gibi olumsuzluklar nedeniyle tarımsal üretimin yapılamadığı topraklarda gıda dışı amaçlarla bitki yetiştirilerek ıslah edilmesi sürecinde bir yandan da elektrik enerjisi üretilmesi için kullanılabileceğini iddia ediyorlar. Bakalım uygulamaları ne zaman göreceğiz. Dik Yamaç Köyü Kalkındırma Eğitim Kültür Sanat Turizm Müze Geliştirme ve Dayanışma Derneği. 10 Eylül'de taş ocağı yapımı ve kapasite arttırımına ilişkin Artvin'de yapılacak olan bilirkişi incelemesine katılım çağrısı yaptı. Rize Artvin havaalanı inşaatı için Artvin'in Arhavi ilçesi Çifteköprü Vadisi'nde yapılması planlanan Taş Ocağı'nın kapasite arttırımına ilişkin bölge halkından 74 kişi dava açtı. Köylüler uzun yıllardır bir şirket tarafından işletilen Taş Ocağı'nın 244 dönümden 440 dönüm alana büyütülmek istenmesiyle ilgili ÇED olumlu kararının iptali için açtı davayı. Her iki davaya ilişkin 10 Eylül'de bölgede bilirkişi incelemesi yapılacak. Dernek başkanı Profesör Doktor Maksut Coşkun, köyümüz sınırları içinde yaklaşık 20 yıl önce başlayan ve hala faaliyet gösteren taş ocakları işletmeleri gelinen noktada çevre felaketi şeklinde başta köyümüzü ve çevreyi tehdit eder oldu. Bu mücadelede şimdiye kadar verilen desteğin bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bilir kişiler alan incelemesini 10 Eylül'de yapacak avukatımız ve bizler orada olacağız. Kalabalık bir katılım bilirkişi üzerine davaya sahip çıktığımızın etkisini gösterelim. Bu nedenle Arhavi dışından ve Arhavi'den yüksek bir katılım bekliyoruz ifadelerini kullandı. Neresi? Dik Yamaç Köyü Kalkındırma Eğitim Kültür Sanat Turizm Müze Geliştirme ve Dayanışma Derneği. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.